Alp Ulagay'la Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Günaydın. Günaydın Mayıs. Evet, bolca konu var. Belki biraz da spor konuşmaya da imkan ve zaman bulabileceğiz. Ama öncelikle bu şike meselesiyle ilgili önemli bir e, görüşme yapıldı. İçeriğini bilmiyoruz ama... Uefa Başkanı'yla bir görüşmede yapıldı galiba ve Federasyon Başkanı Aydınlar da Uefa ile görüştü. Bir bunu konuşabilir sonra Lefter küçük Andorra'disin ölümü meselesi var, Real Madrid, Barcelona maçı var, tenis var başka zaman buluşsak başka konuları da konuşabiliriz dur gelecek hafta Türkiye futbol federasyonunda genel kurulu var gelecek hafta çarşamba günü daha doğrusu perşembe günü tabi ne gibi kararın canını tam bilmiyoruz ama niyet gözüken niyet profesyonel futbol disiplini yönetmeliğini 58. maddesinde bir takım değişikler yapılması yönünde ben yani belki bazı suçlarla ilgili cezaların hasretiğimiz mümkün olabilir ya da bir iddia da şu hani değişik yapılmayacak bir seferlik uygulanmayacak 58. maddedeki cezalar böyle bir iddia da var hani buna dair genel kurul bir geçici karar alacak böyle bir genel kurda gebeyiz bunun öncesinde de ama herhalde hem Türkiye içinde hem de uluslararası alanda bir ilişkiler kurulmuş durumda temaslar sürüyor dün de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet El Aidi'nin Alıştırcaya e gitti UEFA'nın merkezine ve bazı görüşmeler yaptı. Ee, görüşmeden çıkışında inşallah hiçbir takım ceza almaz temennisinde bulunmuş ee, ama görüşmenin içeriğini bilmiyoruz ve yani görüşmeyi kimin istediğini de tam bilmiyoruz. Hani normal rutin görüşmedense de Türkiye tarafından tabii tam emin olamıyoruz ee, bunlardan ancak UEFA'nın Gelecek hafta genel kurulda bir gözlemci de göndereceği söyleniyor. Yani belli ki çok yakından takip ediyorlar gelişmeyi. Ben yani bir sportif disiplin açısından bir suç bulunduğu takdirde ceza verilmemesi durumunu bu vefanın kabullenmeyeceğini düşünüyorum. Hı hı. Zaten bu suç yoksa hani herhangi bir şey gerek yok. Ne değişiklik yapma yani zaten ceza verilmeyecek demektir suç yoksa. Ama herhangi bir e, suç varsa, e, hani bunun cezası kapatılmasını UEFA nasıl e, şey yapacak, e, bakacak. Merakla bekliyorum. Ha şu olabilir, işte hafif etilmiş cezalar. Yani orta bir suç var, şike, şike teşebbüs veya teşvik teşebbüs. Hükümü düşürmeyelim, puan silme cezası verelim ve hemen uygulayalım. O, da, o iddia çıktı çünkü playoff maçlarına kalmadan puan silme cezaları uygulansın demek ki şu an kaç takım söz konusuysa 1, 2, 3, 4, 5, 6 puan silme cezaları uygulanacak o takımlar şu an 25 puandaysa işte 20'ye, 15'e kaçman uygulanacaksa oraya kadar düşecekler böyle bir durum ama iş bu sebebi halledilecek artık gelecek bir şey kalmayacak ee, Olsa şu olabilir Puanı fazla silindiği için Küme düşme giren takımlar olabilir Bu şartlar altında Ya da e, şampiyonluk mücadelesinden Avrupa Kupalarına gitme mücadelesinden Uzak takılan takımlar olabilir <gülüyor> Durum budur Bir de geçen sezonun işte şampiyonu ne olacak yani iptal mi edilecek Başka takımlar mı verilecek? Eğer şampiyonluğu ilgilendiren bir suç varsa ortada e, Ama Ama e, hemen, veril hemen verilmesi bence mümkün değil. Çünkü e, Profesional Fitbol Dissizim Kurulu dün e, bir CD ve dilekçe göndererek ilgili kulüplere savunmalarını istemiş. 20 hmm. gün içinde. E, bu demektir ki e, suçlanan kişiler ve kulüpler en geç 20 gün içinde savunmalarını verecek. Bu değerlendirilecek. E, herhalde değerlendirme de 3 e, hani, günde olmayacaktır. <gülüyor> ...en az bir on gün olsa... ...demek bir aylık bir süre var... ...bundan sonra yani bir önce bir karar alınmasını... ...beklemeyelim... ...tabii bunun itiraz süreçleri de olacaktır muhtemelen... <gülüyor> ...şu andaki durum böyle... ...peki bugünkü Milliyet Gazetesi'nde... ...gördüğümüz bir şey var... E, ...UEFA Başkanı... ...Michel Platini'nin... E, ...Moskova'da görüştüğü... ...Şenes Erzik ve Lütfi Arıboğan'a... ...bir defaya mahsus... ...küme düşmenin kaldırılması için... Yeşil ışık yaktığı bildiriliyor yani şüpheli eylemlere katılan kulüplere mutlaka ceza verilmesini istemiş ama e, bunun dışında yani bu Federasyon Başkanı Aydınlar'ın görüşmesinden UEFA ile e, görüşmesinden ayrı bir konuda da UEFA Başkanı Platini ile bir görüşmeden bahsediyorlar. Buna nasıl ulaştığını bilmiyorum. Bu bilginin doğru olup olmadığını da gazetede yazan şeyin ama böyle bir şey yani biz bize benzer şeklinde Türkiye'ye bir istisnai muamele yapılması olabilir mi? Ve olabilirse neden mümkün olabilir? Bunu da düşünmek lazım herhalde. <gülüyor> evet. E, yani hüküme düşme uygulamayın ama başka türlü bir cezaveri e, demeye getiriyor belki işte. Hani, demin bahsettiğimiz puan kelime. Evet. Yani belli ülkelerde belli suçlar halinde uygulanan bir şey. İtalya'daki 2006'daki meşhur hakem ayarlama skandalında Juventus köme düşürülmüştü ama diğer takımlara puan silme cezaları verildi değişen seviyelerde. Hani Bir takım dışındakiler öyle cezalandırıldı. Evet. Belki Türkiye'de böyle bir yola gidecek yani. Evet. Peki yani bilemiyoruz bunu ama... Yani haftaya biraz genel kurulda ortaya çıkacak. Evet haftaya belki ee, bir daha hafta geniz. Yani, ama genel kurulda yani bir oy çokluğu sağlanamaz, karalanamazsa şey durum devam edecek herhalde. Yani 58. maddedeki durum devam edecek. Ben Benim tahminim yani bir Galatasaray çok karşı duruyor. Bursaspor, Rodosspor ve Trabzonspor biraz genç diyor gözüktüler şu ana kadar. Geri kalan kulüplerden şey çıkmadı. Bir de farklı durumda değil Ankara Gücü var. Onların başka mağduriyetleri var ve bir herhangi bir diğer kulüplerin elemine katılmayacağız açıklamasını yapmıştı Mevcut Başkan. Orada başka yönetim ve mali sorunlar, yönetimsel ve mali sorunlar var. Onlarla buluşuyorlar. Ama geri kalan kulüpler birlik sağlayacak diye düşünüyor. Ee, merakla bitireceğiz valla gelen kula. Evet. Peki oradan e, önemli bir e, kayıp konusuna, Lefter küçük Andoniyadesin, 87 yaşında ölümüne, Türkiye Fenerbahçe futbol takımının ve milli takımında e, efsanevi oyuncusu Lefterden Lefter'in ölümünden bahsediyoruz. Rum. Tabii bir hafta geçti aradan aşağı yukarı. Neredeyse cuma akşamı vefat etti e, Lefter. Ve üzerine çok e, klavye oynatıldı. E, Mürekkep akıtıldı. E, hani biz ne söyleyebiliriz? E, şöyle yani mutlaka Türk futbolunun daha modern döneme geçişindeki kilit isimlerden biri. Yani şüphesiz en büyük oyunculardan biri futbol tarihindeki, Türk futbol tarihindeki. Ve belki e, e, işte milli takımın tekrar organize edildiği futbolun profesyonelliği döneminde ilk yıldızlarından biri, e, 30'lar, 30'ların sonu ve 40'lar diyelim, yani 1950'ye kadar olan dönemdeki aslında ilk gizli profesyonellerden biridir. Lefter, çünkü hani futbol dışında hiçbir melekesi yok, e, tek bildiği ve hani eşsiz <gülüyor> iş o. Ama 1951'e kadar da bir profesyonel futbol e, yönetmeliği yok. Yani oyuncular kanuni olarak amatör kabul ediliyorlar, e, spor sporla ilgili ilgilenen kanunlara göre. E, ancak 1951'de bir San Futbol Federasyonu bir yönetmelik çıkarıyor ve e, futbolu futbolculuğu profesyonel hale getiriyorlar. Yani para alabilecekleri. Yaptıkları işe karşılık para alabileceklerini bir hukuki belgeyle ortaya koyuyor. O, o döneme kadar aslında yasak alınmasına rağmen el altından para alıyor oyuncular. Bunlardan biri de Lefter. Ee, hani belki bu uygulamayı zorlayan isimlerden biri. Ve 50'ler işte Türk futbolunun bir ilk patlama dönemi olarak değerlendirilebilir 50 ile 1960 arası. İlk önemli yılların çıktığı, milli takımın önemli galibiyetleri aldığı dünya akmasına gittiği bir dönem. O da zaten 1954'teki Türkiye'nin ilk e, Dünya Kupası e, macerasının oyunculuğu isimlerinden biri. E, hatta e, o zamanki sayımlara göre Dünya Kupaları tarihinin 400. golünü attığı söylenmişti. Sonraki FIFA istatistikleri onu değiştirdi. Galiba Alman e, Morlok'a geçti. E, 400. gol şerefi. E, ama Türkiye'nin o arada 3 maçta Forma giyen isimlerden birisi. Evet. Sonrasında yüksek tekniğe sahip mükemmel bir oyuncu olduğunu gayet iyi hatırlıyorum ben. Evet yani siz izlemişsiniz ben de babamdan bolca dinledim. Ee, bir, bir diğer önemi de şu zaten işte 1910'larda 20'lerde hani bu topraklardan giden gitmeye zorlanan e, gayrimüslim e, vatandaşları da temsil eden belki en önemli simalardan biriydi. E, 50'lerde 60'larda tekrar onun da içinde bulunduğu e, Rum azınlık darbe edene darbeydi ama o e, burada kalanlardan biri oldu. Aile fertlerinin bir kısmı e, gitmek zorunda bırakılmasına rağmen e, ve yani herhalde e, Lefter 1964'te bıraktı galiba. Futbolu. Sonra İkincilikte zaman zaman böyle antrenör oyunculuk deneyimleri var. Hatta e, herhalde geçen pazar günüydü. Radikal yazarı, olaa çalışlar çok hoş bir fotoğraf koymuştu. Kendi tarsidman yardımında oynuyor. Yanında Lefter var Mersidman yardımında formasıyla. Evet. E, herhalde yani futbolu bıraktıktan sonra geri dönüşlerinin birinde çekilmiş bir fotoraftı o. ben yani o Lefter döneminden sonra da hani e, bırakın Bili takımı hani Türk sporunun üst kademelerine yer aldığını zorunluğu fazla göremedik. Var teknik örnekler elbette var. Ama giderek ee, nasıl nüfus içindeki paylar azalıyorsa, spordaki paylar da giderek azaldı. E, şu anda da hani teknik oyuncu var. Yani işte, nüfus içindeki pay binde biri düşünceği tabii. E, Kaçılılmaz son bu oluyor. Evet tabii ee, asla... Konuşulmayan, konuşulmasından hoşlanılmayan noktalardan bir tanesi Nebil Özgen Türk'ün de ölümünden az bir yıl kadar önce galiba yapmış olduğu bir mülakattan bahsediliyordu. Bugün de var Radikal Gazetesi'nde ama aynı zamanda Can Dündar da yazmıştı. Can Dündar yazdı evet onu yani. Ve kendisinin gerek varlık vergisi faciasında yani gayrimüslimlere konan e, altından asla kalkılamayacak e, korkunç bir ayrımcılık göz, göz, gözeten e, varlık vergisinden babasının çok yoksul olduğu için ancak kurtulabildiğini ama bunun bunun bütün ailesi için ağır bir yük bindirdiğini, kapanmaz bir yere açtığını da teypi kapattırdıktan sonra ne bil Özgen Türke söylediği vaziyeti vardı. Aynı zamanda da 6-7 Eylül. Eylül ve 1964'teki sınır dışılarda tabii çok daha fazla etkilenmiş. Evet 6-7 Eylül'de yani özellikle o zaman daha Türkiye'nin belki de en sevilen futbolcusu 1955'ten bahsediyoruz. En bir numaralı efsane ismi olmasına rağmen doğma büyüme yaşadığı büyük adada yakından tanıdığı insanların da çapulcuların evine saldırdıkları hatta kızlarının da tehlikeye bile düştüğünü düşündüğü onlar olmuş. Bunları da gene off the record olarak yani basılmamak yayınlanmamak kaydıyla Nebil Özgen Türk'e söylemiş ve çok ağladığını da belirtmiş. Bunlar tabi üzerinde konuşulması istenmeyen şeyler. Tabi bir de çok büyük bir e, ironi mi diyeyim artık ne var? Yani Şükrü Saracoğlu'nun önünde de e, heykelinin bulunduğu e, yerde defterin... Evet, evet, Stada yani. kimin isim verilmiş? Varlık vergisine imza atan başbakanın. Hatta <gülüyor> mimarın evet. Yani <gülüyor> bunu tek kişi yetkili olarak varlık vergisini çıkaran ...faşist Saracoğlu'nun adı var. O bile değiştirilmiyor. Yani böyle şeyler var. Hatta bir yorumda okudum e, gazetelerde. E, 50'den fazla milli olan tek kişi olmasının da rahatsız etmesi dolayısıyla bir gayrimüslim Rum olarak e, apar topar Turgay Şeren'i de artık futbolu bırakma aşamasında olduğu halde milli yaparak 51'i ona 51 kere milli olmasını da onun sağladığını da Galatasaray'ın kalecisi. Böyle hikayeler evet. de var yani. Evet zaten e, amelilik sayısı 50 değil resmî şeyler ama hani genç galiba e, ordu milli takımı var olimpik bir başka milli takım şeyleri onları toplayınca 50'yi geçiyor lefte. İşte orada bir şey <gülüyor> yapıyorlar eksik sayıyor 50'yi buldurtmuyorlar yani bir şekilde ona <gülüyor> buldurtmak için uğraşıyorlar. Evet. Böyle bir gün de var ama aslında hani hayat hikayesi 1925'te doğmuş olduğuna göre Büyük Adada yani samimi bir vesilesi olursa Türk siyasi tarihi olur tam anlamıyla burada evet. bir paralel olursa ama işte sosyal, en, sosyal en yanları evet çünkü Büyük Adanın da en yoksul kişisinin de çocuğu idi diye yazmıştı oral Çalışlar mesela. Kendisi de bir yani, büyük adalı olduğu için Oral evet, Çalışlar uzunca bir süreden beri işte, gayet iyi biliyor. E, i̇şte o şey kısımları, e, siyaseten tehlikeli kabul edilen kısımlarını ya anlatmaktan çekindiği ve içine attığı için ya da işte biz sorgulamadığımız için e, bir kısmını mezara götürdü. Ya da işte öldükten sonra off the record konuşmalar olarak ortaya çıkıyor ama hani, e, şimdi gerçi tekrar hayatı konuş bilmiyorum bunlar olacak mı yoksa sadece sportif kısmı işlenecek. şey yapamıyorum. bilemiyorum ama bahse girmek hani... istemem ama bunların olmayacağına dair kuvvetli bir kanı var. Tahminim var yani, yani olmaması yazık. Çünkü böyle bir kişinin hayatında eksik anlatılması çok yazık. bir başka örnek verelim. Bu hafta Muhammed'in 70. doğum günüydü. Salı günü. Ama Muhammed'in hayatından bahsederken elbette boks Hani boks tarihinin belki bir numaralı ismi. Ee, ama yani onun hayatından bahsederken e, bir tek şey yaparak, hani ringteki yaşamına anlatarak e, geçmek mümkün değil. Yani e, Vietnam Savaşı'na gitmeyi reddetmiş ve bu yüzden e, hapis cezası yemiş, bir elinden alınmış bir sporcu'dan bahsediyoruz. Evet, ve kariyerinin Mutlaka en parlak, en yükselen döneminde ilkeler uğruna yerini feda etmesini bilecek kadar e yani, da hani Bundan bahsetmeden Muhammed Ali şey olabilir mi? Söz konusu olabilir mi? Mümkün değil ki yani. Ya da e, hani atletler için biraz daha fazla tabii Amerika'da. Hele 60'larda yıldız olmuş, bu mücadele içinde olmuş atletlerin hayatından bahsederken mutlaka o kısmı söz konusu olur. Ya da Jesse Owens için. Gerçi Jesse Owens'ın ilk biyografilerinde de benzer sorun olmuş. E, 36 olimpiyatlarında 4 altı madalya alıyor. O olimpiyatın kahramanı. Ülkeye dönüştü. Amerikan başkanı onu kabul etmiyor. Sadece beyaz atletleri kabul ediyor. Roosevelt. Yani New Deal'ın mimari Amerikan başkanı. Onu huzuruna kabul etmiyor. Ee, ve işte hani kendi şehrinde, Harlem'de falan galiba kutlamaları var. Yani Amerika'nın bir kısmını böyle pek görmek istemediği bir kahraman. Siyah ya. Evet, tabii. O yüzden. <gülüyor> Muhammed Ali hem siyah hem de üstelik de çok ciddi bir e, tırnak içinde söylersek sol e, muhalefeti de temsil ediyor. Yani, bir de Müslüman üstüne üstü de din de, değiştiriyor. Evet din değiştirmesi de tabii o muhalefetin yani. bir ifadesi olarak şey yapalım. Son derece önemli bir sima e, ve onunla tabii Lefter, e, Küçük bu arada e, kıyaslanması tabii insana hüzün verici. ...bazı kıyaslamalar yapma imkanı da veriyor. O da şey yani... ...büyük bir korku içinde hala teyp'i kapattırıyor. 85 yaşının üstünde olduğu halde... ...neler çektiğini... ...çok daha iyi görebiliyoruz. Böyle de... Yani ...bu kusur lefterde değil herhalde. Türkiye'nin... ...ortamından, atmosferinden... ...asıl bahsetmemiz gerekir maalesef. Evet. Yani hakikaten ölümünden sonraki birkaç gün çok anılarına sahip çıkıldı. Fenerbahçe Kulübü de e, sahip çıktı. Yani yakışan hakikaten ostadı ismini vermek Ben am bunu 1 buçuk yıl önce galiba bir Evet. söylemiştim. Bir, olmuştu. bir köşe yazısında yazmıştım. Söylemiştim ee, de burada da. Evet, e, yani zaten stuplara hani siyasetçilerin isimlerini verilmesini çok anlamıyorum ben. Niye veriliyor ki? Usta da top mu önemli siyasetçi? Yani yaptırmış parasını vermiş. Değil mi? bütün şey o? Halbuki hani sporcuların mesela bu bakımdan Ali Sami'ni çok hoş bulurdum ben. Kulübün kurucusu ve ilk sporcusu. Evet. Hani sadece sonraki dönemlerde bir başkan olsa anlayacağım. Böyle hani iş adamı miktarı öyle değil ama. Yani Sami Kalsın kurucusu ve ilk sporcusuydu. O yüzden güzel bir isimdi ama hani Beşiktaş Fenerbahçe'de siyasetçi porteleri var evet. Belki daha ileri olur. Evet. Peki iki çok bir iki dakikamız kaldı ama evet. E... Hem Real Madrid Barcelona'dan bir, birer cümleyle bir de teniste neler olup bittiğine dair bir kelime söyleyebilirsek. Şöyle Real Madrid Barcelona maçları artık sıradan hale geldi. O kadar çok oynadılar ki son bir yıl içinde. Ee, sanıyorum 9 ayda 8. kez karşılaştılar. 2 ee, gün önce çarşamba akşamı. İspanya Kupası 4. E, tur maçı. Yani finalden bir önceki tur. Ve ilk maçtı Madrid'de ee, ve Real Madrid'in ne yapsa bir çare bulamıyor doğrusu. Ee, öne geçtiler bir sefer. İkinci yarıda iki son oyuncusunun golleriyle bu sefer kazandı Barcelona. Vapta Rövanş'ı var ve hani, tabii büyük bir moral buldu ee, Barcelona için. Ama aslında eleştirilen yön yine Real Madrid'in hani biraz oynamak ama oynamaktan çok yine sertlikle. Rökebini yıldırma politikası. Ee, bunu geçen yani bu son 9 aydaki maçların bazılarına da görmüştük. Hepsinde değil. Ama e, 30 gol yaptıkları bir maç var, şampiyonlar ligi maçı galiba. E, geçen yıl e, Nisan'da oynadıkları Yarı final ikinci maçı olabilir. İşte tekmeler, zaten Messi e, buna en büyük kurbanı. E, bu sefer de işte tepe eline bastı. Son dakikada kafasında itam var falan. Baya bir şey uğradılar. Sağa şimdi. Taze uğradılar. Evet bunlar sinik ee, fauller adı veriliyor ee, İngilizce dilinde. Gerçekten de çok sinik bir yaklaşımın ifadesi olabilir. Ama şey böyle Mourinho böyle bakıyor galiba meseleye biraz yani, da. Bir de şey olarak yani Real Madrid de bunlar tamamen e, aykırı şeyler yani. Evet. Real Madrid bütün efsanesini e, 1950'lerdeki takımdan... Bugünü hani güzel futbol yıldızlar bol gol onun üzerine yapmış evet, bir. Evet şimdi ama takımı. para hırsı ve sinizm hakim maalesef. Evet. Yani şey olsa anlayacağım 1960'ların Inter'i Herrera'nın Inter'i Katana işte onun zirve evet. noktası hani sıkı defans işte biraz yani az toplu oynayıp yani üç atak iki gol hani öyle bir ünü var Inter'in. Hani güzel futbol değil de etkili futbol ama Real Madrid öyle bir şey yapmadı. Ee, tabii bu sezon liderler İspanya Ligi'nde onun moraliyle Evet. moraliyle sabrediyorlar ama yani bu sezonda kötü biterse yani kupa gelmezse e, ben de açıkçası düşünmüyorum Ne kadar iyi bir taktiksen olduğunu düşünsem de e, hani bu bir maç olmadı, iki maç olmadı. 3-4 maçtır bu saklık yakışmıyor doğrusu evet yani bu bir değerlerle ilgili bir mesele evet son olarak da tenisten iki kelimeyle bahsedebilir miyiz bir dakikamız var tamam yılın ilk kanslemi başladı Avustralya'da pazar günü ee, şu, şu gün yani 3-3 maçları oynanıyor ee, bugün Avustralya bizden tabii saat farkıyla Türkiye saatle sabaha karşı oynanan maçlarda Federer, Nadal erkeklerde rahat galibiyetler aldılar yükseklik galibiyetler aldılar Kadınlar kadınlarda Serena devam ediyor. Çarapova devam ediyor. Bozniye ki biraz zorlansa da yendi. Yani evet. Önemli isimler devam. Merak konusu şu. Sırp Novak Djokovic 2011'deki müthiş formunu sürdürebilecek mi yani Bunun ilk sınavı da burada. Avustralya'daki unvanını koruyarak göstermek zorunda. Merakla bekliyoruz. Yani asıl mücadele tabii gelecek hafta. Yani pazardan sonra. Çeleksinlerle itibaren çok maçları izleyeceğiz. Eurosport yayınlıyor maçları her iki kanaldan. Hem Eurosport 1'den hem Eurosport 2'den. Merakla bekliyoruz. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz Alp. İyi haftaya, yayınlar. Haftaya, haftaya görüşmek üzere. Alp